Biz, Nuriye Akman, bazı kitaplar okunduğunda kapağını bir daha açmasanız bile zihninizde sürget yaşarlar. Bunlar, kahramanları derinlikli çizilmese de bir kabus atmosferi yaratarak tehlikenin farkında mısınız gibi konfor bozucu soruları ateş topu niyetine kucağınıza bırakıp tutuşmanızdan zevk alan eserlerdir. Hoxley'nin Cesur Yeni Dünyası, Orwell'in 1984'ü, Bradbury'in Fahrenheit Knight 451'i, ve tabii ki antiyutopik bilim kurgu romanlarının ilki ve yol gösteren Zamyatin'in Bizi. Bugün yaşadıklarımızla 95 yıl önce yazılan Bizi yeniden okuyoruz sanki. Yeryüzü tek devletin egemenliğine girmiş, bireyler bizde eritilmiş, ruhsuz rakamlardan ibaret. Kainat denklemini çözecek integral adı verilen gemiyle uzaya açılma hazırlıkları devam ederken devlet gazetesinde şöyle bir duyuru Yayınlanır. Diğer gezegenlerde yaşayan, belki de hala ilkel özgürlük ortamında bulunan meçhul varlıkları, aklın iyilikçi boyundurluğu altına almamız gerekiyor. Eğer bizim kendilerine matematiksel, hatasız mutluluğu getireceğimizi anlamazlarsa, onları mutlu olmak zorunda bırakmak bizim borcumuzdur. Ama silahtan önce sözü deneyeceğiz. İster Sovyetik... İster kapitalist, ister Türk tipi olsun, despotizmin söylemi ne kadar da benzemekte. Bireyliğinizi unutturarak sizi mutluluğa mahkum eden, iyilikçi akıl, nasıl da eskimez ve bozulmaz bir zihniyet gücü bulduğunda derhal büyüyen bir virüs. Hayat ve kitap mecburen paralel akar. TV kanalları aynı anda canlı yayına bağlanıp, büyüklerimizin nutuklarını kulak kepçelerimizden foş diye boşalttığında aklınıza, biz müzik fabrikasının bütün borazanlarıyla tek devlet marşını çalışı gelir. Devletin göğüslere taktığı numaraları gösteren altın rozetler parlar gözlerinizde. Numaranızı benimsemeseniz bile bu kudretli insan silindeki sayısız dalgalardan biri aritmetik ortalamanın parçası mı olacaksınız gerçekten? Henüz kitaptaki gibi uyanma, çalışma, yemek ve yatmaya bir örnek saat ayır getirilmese de ne giyeceğinize, ne yiyip içeceğinize, kaç çocuk yapıp onları göndereceğiniz okullara, hangi yazar ve sanatçıların şeref yoksunu olduğuna karar verildiğine, muhalifleri ihbar ve iftira teşvik edilip maddi ve manevi varlıklarına el konulduğuna, sinir bozucu soru yöneltenler engellendiğine, farklı idrak mahalleleri duvarlarla ayrıldığına göre, yek vücutlaştırılmanın tamamlanması için sıra kim bilir, nelere geliyor diye ürperirsiniz. Evleriniz bizdeki gibi camdan olmayabilir. Ama teknolojinin nimetleri tek devletin hizmetine amadedir. Dinlenip gözlendiğinizi bilirsiniz. Siz iştirak etmeseniz bile, bizim, bene galip gelişi bayram kutlamasıdır. Artık gerçekle sanalı ayırt edemezsiniz. Her gün iyilikçiye yapılan onca metiyeye rağmen, onun boyunduruğundan kurtulmayı amaç edinmiş bir örgütün izleri ortaya çıkarılmıştır. Neyse ki iyilikçinin becerikli, Ağır elleriyle koruyucuların tecrübeli gözleri, yamuk vidaları ana makineden söküp atacaktır. Sigara, alkol ve yanlış fikirlerle kendilerini zehirleyenleri acınamaz. İnsanı suçtan arındırmanın tek yolu onu özgürlükten arındırmaktır. Acaba vatanınız içlerinde bir ruh oluşmaya başlayan insanların benliklerini tamamen bulmamaları için ameliyatla normalleştirildiği biz ülkesine mi dönmektedir? Peki bu evcil tavuk kanatlarıyla nereye uçacaksınız? Bizim ana kahramanı D-503 gibi fazla devir yaptırılan bir makineye benzemişken ısınan rulmanlarınızı nasıl soğutacaksınız? Üstelik numaralar numarası iyilikçi seçimleri yaklaşmakta, bizim muazzam gücüne evet diyenlerin karşısında kaç el hayır diye kalkacak. Neyse ki ülkenizde oylama kapalı yapılıyor henüz diye teselli bulabilir misiniz? Hangi numaralar bu yeni düzenin tuğlası olmayı reddedecek? Hangileri sonuçlar ilan edilince fikir birliği kutlamalarına başlayacak? Aslında cevabı önemsiz sorular bunlar. Muhalefler devletiyle geçirseler de farklı bir hayat kuramazlar. Çünkü her düzen kaosa, her kaos yeni bir düzene koşar. Başlarla ayaklar, yakanlarla yananlar sadece yer değiştirir. Zamiyet'in dediği gibi. Galileo, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söylerken doğru söylüyordu ama tüm güneş sisteminin başka bir merkezin çevresinde hareket ettiğini bilmiyordu. Kainatın bittiği yer var ya, oradan ötede ne var? Ölmeden evvel ölebilsek de kurtulsak bu dertlerden, sonsuza kadar diri kalsak.